Kafirun suresi, Necm 32. De ki, ey kafirler, Allah'ın ilahlığını Rabbini kabul etmeyen kişiler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, ben sizin yaptığınız kulluğu yapmam. Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz. Siz de benim yaptığım kulluğu yapmazsınız. Ve ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Ben asla sizin yapmış olduğunuz kulluğu yapıcı değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Siz de benim yapmakta olduğum kulluğu yapıcı değilsiniz. Sizin dininiz, inanç ve yaşam ilkeleriniz sadece sizin için. Benim dinim, inanç ve yaşam ilkelerimde... Sadece benim içindir.